Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocukluk yıllarındayız arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi vefat etti. Dedesine getirildi e, dadısı tarafından. İki yıl dedesinin himayesinde kaldı. Bu sırada bakımını da yine dadısı Müehmem yürüttü. Dedesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyor. Abdülmuttalip. Burada çok önemli bir husus var arkadaşlar. Efendimiz bize aktarıldığına göre hayatı boyunca hani birinci derecedeki yakınlarından hep mahrum kalmış. Onu söylemiştik. Ama hep de çok değer görmüş bakıldığı yerlerde. Amcası, amcasının hanımı Fatma değil mi? Anlattım size onun ona ne kadar özenle baktığını. Dedesi, işte annesi zaten, süt annesi, onların hepsi. Bunu psikoloji okuyanlar aranızda daha iyi bilir. Arkadaşlar bir çocuğun mesela kendi evinde, kendi annesi babasının yanında aşağılanarak, efendim hor görülerek, ihmal edilerek, mesela var olan annenin yokluğu diye bir şey var bugün psikolojide. Anne var, aslında annesi büyütmüş yani çocuğu ama annesi yok. Ruhunda, barbinde o psikolojik ihtiyaçları karşılama bakımından, Anne yok. Anne ama görünürde biyolojik olarak var olduğu için bir başkası da şerikat gösteremez. Aslında bu çok büyük bir mahrumiyet yani. Efendim, sallallahu ve sellemin, hani böyle öksüz, yetim olarak büyümesi ama hiçbir zaman bu ihmal edilen, hor davranılan, travmatik çocukluk yaşamış birisi olduğu anlamına gelmemesi çok önemli bir bilinç. Efendim duruşu sağlam çocuklar yetiştirmek için buna psikolojide bildiğim kadarıyla arkadaşlar psikolojik anne deniliyor. Yani sadece doğurmamış. Ama ona gerçekten bir annenin göstereceği şefkati, ilgiyi, sabrı göstermesi ve vermesi gereken değeri vermesi durumunda o yoksunluk, o mahrumiyet e, kalıcı bir şey yapmıyor. Bir hasar vermiyor. E, bir de bir başka yönü var. Sürekli birisi tarafından korunmanın ve himaye edilmenin Konforunu da yaşatmıyor allah Teala ee, Efendimiz'e. Mesela Hz. Yusuf'un yaşadıklarına bakın. İşte Hz. İsa'nın babası yok. Hz. İbrahim'in babası onu taşlayarak kovuyor. Çocukken Hz. Musa annesinden babasından ayrı büyüyor. Peygamberlerin çocuklukları ee, bizim açımızdan bakıldığında çok travmatik görünüyor. ...çok dramatik görünüyor ama allah Teala onların daha olgun, dünyada bütün sıkıntı çeken insanlarla empati yapmaya daha hazır... ...daha farkındalığı yüksek bir ruhla yetişmelerini sağlıyor bu durum. Bir insanın dışarıya kapalı, geniş ailesiyle oldukça az görüşen bir çekirdek ailede sadece yetişmesi mi onun açısından onu daha şanslı yapıyor? Yoksa dışarıya daha açık, geniş aileyle yani amcalarda, yengelerle, halalarda, işte teyzelerle, dayılarla, kuzenlerle daha çok görüşülen, yani mümkünse daha yakın yaşanan bir evde büyüyen çocuk mu? Sağlıklı yetişme açısından daha şanslı. Ben ikincisinin daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar hele de anne travmatikse, Kapalı bir ortamda sadece anneyle büyümesi kadar o çocuğun korkunç bir şey yok yani. Travmatik bir anne var, davranışları nasıl diyeyim zarar veriyor. Olması gerektiği gibi değil, rolünü pay edemiyor, yerine getiremiyor görevlerini hakkıyla ve sadece ona mahkum çocuk. Böyle bir ortamda mı daha sağlıklı yoksa anne travmatik olsa bile işte halalar, teyzeler, dayılar, amcalar var, ilgileniyorlar, şefkat gösteriyorlar. Başka büyükler de var yani etrafında. Başkalarına sığınabilir, annesinin dışı olduğunu görebilir, bütün büyüklerin öyle olmadığını görebilir, dünyanın öyle olmadığını, ondan ibaret olmadığını görebilir. Yani Efendimizin bu çok evde büyümüş olması, çok büyük, çok yetişkin tanımış olması çocukluğunda. Lillahi onun için zaten avantaj. Öyle olmasaydı allah Teala onu öyle büyütmezdi. Ama bizim açımızdan da üzerinde düşünmemiz gereken, ibret almamız, ders çıkarmamız gereken bir durum. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak en sevdiği kulunun bütün alemlere örnek olmak üzere yarattığı insanın, ahzab Suresi'ne söylüyor, örnek olmak üzere diyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan herkese Resulullah'ta en güzel örnek vardır diyor. Herkes örnek almak istiyorsa ona örnek alsın diyor. Böyle bir model olarak yarattığı bir şahsiyetin neden böyle bir çocukluk geçirmesine izin verdi? Neden olacak annenin kollarında, babanın gölgesinde... Kardeşleriyle cıvıl cıvıl hani böyle resim kitap şimdi resimli masal kitaplarındaki gibi bir aile ona nasip etmedi de böyle oraya gidiyor orada o kadar kalıyor burada bu kadar kalıyor hani buna niye izin verdi? Fakat şunu biliyoruz işte az önce söylediğim gibi her gittiği evde çok değer gördü Efendimiz sallallahu aleyhi Şimdi burada bir parantez açalım arkadaşlar. Değer görmek yani kendi açımızdan söyleyelim benim değer görmem benimle mi alakalı Yoksa bana değer veren kişinin ahlakıyla mı alakalı? Her ikisi de arkadaşlar. Tabii ki o daha çok değer veren kişinin ahlakıyla alakalı. Ama insanlara çok değer veren biri herkese aynı değeri mi veriyor? Hayır. Bazılarına daha çok değer veriyor. Bazılarına daha az değer veriyor değil mi? Yani demek ki o kişiyle de alakalı. Değer veren kişiyle de alakalı. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi çok kaprisli bir çocuk olsaydı çok şımarık bir çocuk olsaydı, çok doyumsuz bir çocuk olsaydı, çok hırçın bir çocuk olsaydı gene aynı şekilde değer görecek miydi? Aynı muameleleri görecek miydi? O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Rabbim eğitti ve benim terdiğimi ne kadar güzel yaptı derken orada artık kanıtsal özelliklere mi işaret ediyor? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın ona olan özel ikramına mı? İşaret ediyor detayları bilmiyoruz. Ama acizane kanaatim arkadaşlar. Siz toptan bütün insanlara saygı göstermek, değer vermek üzere kendinizi öyle terbiye etmiş olabilirsiniz. Ama yine de karşınızdaki insanlara, tek tek bireylere yani davranırken o insanların ahlakını dikkate almaktan engel olamazsınız kendinize. Yani daha cömert birine daha çok saygı duyarsınız mesela. Daha nazik birine... ...daha çok değer verirsiniz. İşte ne bileyim sizin kriterlerinize göre... ...herkesin kriteri farklıdır. Daha takvalı birine... ...daha çok hürmet edersiniz. Yani neye değer veriyorsanız. Dolayısıyla sadece amcası... ...dedesi, işte süt annesi... ...dadısı bunların hepsi... ...çok ahlaklı insanlardı. Onun için ona çok değer verdiler. Böyle mi? Yoksa... ...efendimizin karakterinde, ahlakında... ...bir çocuk bile olsa yani... ...böyle hürmet terkin eden... Kendini sevdiren bir yapısı vardı da o yüzden de ona değer verdiler. Ben acizane ikisinin de, yani Allah onun karşısına çocukluğunda hep onu seven insanları çıkardı. Cenab-ı çok önemli bir ikramı. Çünkü en temel ihtiyaç çocuklukta sevgidir yani, sizi seven birinin size bakmasıdır. Hep merhametli, müşfik, sevgi dolu insanları karşısına çıkardı, bu çok önemli. Ama Efendimizin kendi karakteri, diğer çocuklardan ayrılan karakteri de çok önemli. 8 yaşında bebesi ölüm yatağındayken çocuklarını topluyor. 10 tane çocuğu var. Biri, <gülüyor> Peygamberimizin babası ölmüş. Onunla belki ölenler de vardı. Ne kadarsa işte çocuklarını topluyor Abdülmuttalip. Ve çocuklarının içinde en fakiri olmasına rağmen Ebu talib e veriyor. Peygamberimizin bakımını. Ebu Talib'in hanımını yerine koyun kendinizi. Kayınımın çocuğunu bana veriyorlar. Üstelik başka kayınlarım da var ve onlar daha zengin. Biz hem daha fakiriz hem çocuklarımız daha kalabalık. Ama yetimi de ben büyüteceğim hem de miras da yok. O kadın ne kadar mübarek bir kadın arkadaşlar. Aradan bir zaman geçiyor. Efendimizin sofralı halini görüyor. E, kıtlık olduğunda veya işte bir aile kıt kanal geçiniyorsa öyle mutfak herkesin erişimine açık değil. Sofra kurulduğu zaman sofrayı koyarlar. Herkese ekmeği ölçüyle verirler. Sofrada yedin, yedin. Yedin bir dahaki öğüne kadar hiçbir şey diyemezsin. Çünkü kilitli. Çünkü sadece sofrada yedecek kadar yemek. Şimdi Ebu Talib'in hanımı da sofrayı kuruyor. Bütün çocuklar hurra yemeğe saldırıyorlar. Çocuklar saldırınca peygamberimiz elini çekermiş. Kim öğretti ona bunu ya? 8 yaşında arkadaşlar. Ebu Talib'in hanımı bunu görüyor Fatıma ve ona ayrı kapta yemek koymaya başlıyor. Diyor ki sen diyor onlar gibi yapamıyorsun, yemeğe saldıramıyorsun, hep aç kalkıyorsun sofradan diyor. Ona onun hakkını <gülüyor> aynı bir tabakta koymaya başlıyor. O kadar şefkat görüyor ki Peygamberimiz ondan daha sonra vefat ettiğinde biliyorsunuz onun kabrinde yanına uzanarak yani üstü örtülmeden önce hiç kimseye yapmadığı bir şeyi yapıyor yanından uzanıyor biraz orada onunla birlikte yatıyor sonra kalkıyor ve üstünü örtüyorlar kabrine alışmasını istedim diyor Abdülmuttalip'in de yaptığı bir şey var arkadaşlar Abdülmuttalip o sırada Kureyş'in başkanı ve Darül Nedve'de toplantılara başkanlık ediyor Darül Nedve neresiydi? Darül Erkam'ın zıttı Darül Nedve arkadaşlar Kabe'ye çok yakın bir ev, net ve kulüp demek. Yani kulüp evi gibi e, bugünkü karşılığı Mekkelilerin bütün e, siyasi ve sosyal işlerini görüştükleri e, görüşme merkezi. Çok küçük ölçekte tabii. Bir köy gibi o günkü Mekke. Yani bugünkü parlamento gibi düşünün. Bir şehir devleti gibi düşünün Mekke'yi ama küçük. O şehir devletinin bütün işlerinin görüşüldüğü yer. Burada Sadece Abdülmutalib'in üzerine oturabileceğim bir postu varmış. Yani taht gibi düşünün işte. O da bir post. Peygamberimiz oraya oturmuş bir gün dedesinin yanına amcaları bile oturamıyormuş. Yani Abdülmutalib'ten başka hiç kimse oturamazmış o posta. Kaldırmaya gidiyorlar. Peygamberimiz oradan kaldırmak istiyorlar dedesinin postu oturma falan diye. Abdülmutalib diyor ki bırakın benim oğlumu. O büyük adam olacak. Yani orada yanında oturmasına izin veriyor. Osmanlı'da da son dönemlerde değil, ilk dönemlerde şehzadeler padişahın kabul odasında bir kenarda büyütülürlermiş. Yani Beşik'ten itibaren kabul odasında dururlar veya orada oynarlar. Orada bir kenarda işte derslerini yaparlar vesaire. Bu da onların devlet erkanını, oturmayı kalkmayı, bütün o protokolü, bütün o bürokrasiyi... ...görmelerini, tanımadan çünkü kulağından bir taraftan gidiyor arkadaşlar. Şu anda çocuklar hangi toplantılarda büyüyor arkadaşlar? Annelerin günlerinde büyüyor. Alev bir konuşmasında dedi ki arkadaşlar, bizde dedi, yaratıcılık yoktur. Çünkü yaratıcılık dedi, babadan oğula geçen bir özelliktir. Ve bizde erkek çocuklar, komşu teyzeler, halalar, teyzeler, işte annenin kızı arkadaşları vesaire... ...bunların toplamından oluşan bir kadınlar ordusu tarafından büyütüldüğü için çocuklar efendi bize yaratıcılık yoktur dedi. Erik Fromm'un Anarşist Toplum ve İnsan Hakları diye kitabına baktığınızda da bunu görürsünüz. Yaratıcı zeka, daha erkeksi bir özelliktir. Şefkat, merhamet yani duygusal zeka daha kadınsı bir özelliktir. Bu kadınların zoruna gitmesin, bunun yokluğu dünyayı mahvuru perişan eder. Sadece yaratıcı zeka kalırsa dünyada düşünün işte geliriz geliriz nereye geliriz? Şu anda yaratıcı zekanın çok prim yaptığı bir dünyadayız. İşte robotların savaşmasından bahsediliyor. Ee, insanlık yani merhamet, şefkat işte Avustralya'da su kalmamış diye kaç bin deve öldürülecekmiş bugün 10 bin devenin öldürülmesinden bahsediyor develer çok su içiyor diye dolayısıyla kadınsız zekayı devre dışı bıraktığınızda dünya korkunç rekabetin kıyasla bir rekabetin ve savaşların dünyası oluyor ama erkeksiz zekayı devre dışı bıraktığınızda onu küçümsediğinizde veya işte kadını çalıştığınızda da o zaman yaratıcı zekanın pek olmadığı daha böyle canım cicim harikayız işte sevelim, sevilelim falan ama çok ilerlemeci bir başarının olmadığı bir dünya olmuş oluyor. Eric Fromm da onu söylüyor. Değer görmek, onurlu bir insan da olarak ona davranılması, fikrinin sorulması ile şımartılması aynı şey değil. Şimdi acizane kanaatim şımartılması arkadaşlar ilkesizce hareket etmesine göz yumulması yani hiçbir kuralın o çocuktan işlememesi demek. O evde kuralların işlememesi demek. Bununla bu değer vermek anlamına gelmiyor. Bu aslında neyi anlamına geliyor? Anne baba yorulmak istemiyor anlamına geliyor. Çünkü bir kuralı uygulamak için yorulmanız lazım. Çocuğa hayır demek arkadaşlar... Emek ister, uğraşmak ister. Çünkü bunu alabilir miyim dediğinde, hayır dediğiniz zaman ona alternatif sunmanız gerekir. Bunu açıklamanız gerekir. Onun terk ter tepilmesine karşı e, tedbirlerinizin olması gerekir vesaire. En kolay şey nedir? Her istediğini yapmasıdır. Anne babanın konforu için en kolay şey. Ama o çocuğun karakteri içinde en zararlı. Çünkü hiçbir kural geliştirilemiyor, Hiçbir ilke, prensip geliştiremiyor dedesi tarafından Ebu Talib'e verilmesinin iki sebebi söylüyor tarihçiler arkadaşlar. 1- Ebu Talib daha merhumetli olduğu için 2- Ebu Talib peygamberimizin babasıyla anne baba bir kardeş olduğu için. diğerlerinden ayrılık varmış annelere bir değilmiş ve o kadar çok seviyor ki peygamber efendimizi bir yere gittiği zaman onu beraberinde götürüyor. Ölümüne dek 40 yıldan fazla yani, peygamberimizin peygamberliğinden sonra vefat etti biliyorsunuz. Ön babası gibi davranmış, üzerine titremiş, sevmiş, korumuş, yetişmesi için elinden geleni yapmıştır. Ve peygamberimize kendi işlerinde yardım ettirmiştir. Yani bu tanı ticaretle meşgul, peygamberimiz de ona kendi işlerinde yardım etmiş. Şimdi burada bir şey söyleyelim. 20. yüzyıla gelinceye kadar bugünkü anlamda okul yok insanların hayatı. Bu okulsuz toplum İvan Il'in tavsiye ederim. Bir kült kitaptır yani Ivan Il'in okulsuz toplum kitabı. Ne kadar gerçekçi, ne kadar böyle bir şey insan olabiliriz ona oraya girmiyorum. Ama arkadaşlar bugün anladığımız manada insanların sabah evden çıkıp akşama kadar günün büyük bir çoğunluğunu kurumsal bir yapıda geçirdiği ve bunun yaklaşık 15 yıl sürdüğü bir dünya çok yeni bir dünya. Çok sonra. Yani şu anda herkes üniversiteye gidiyor. Böyle olduğu için şimdi ne oldu? Üniversite mezunu olmamız bir değer ifade etmiyor. Çok büyük bir değer ifade etmiyor. Çünkü herkes üniversite mezunu. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? İşte ya dil bilmeniz gerekiyor, ya çap yapmamız gerekiyor, ya yüksek lisans doktora yapmamız gerekiyor. Çünkü herkes üniversite mezunu. 20. yüzyıla gelinceye kadar bu anladığımız manada okul yok. Bugün anladığımız manada işte yok. Yani babaların plazalara... Annelerin atölyelere veya onların da plazalara gittiği ayrı ayrı. Herkesin yaş grubuna göre ayrı ayrı kurumlara gittiği ve sadece yatmak için toplandıkları bir hayat yok. Bu çok çok yeni bir hayat insanlığın tarihinde. Ne var? Ticaret yapıyorsunuz veya ziraat yapıyorsunuz değil mi? Ya ziraatle meşgulsünüz ya ticaretle meşgulsünüz ya da zanaatkarsınız. Ya da askersiniz işte birkaç tane meslek var. Bu mesleklerin her biri de evinizin yakınında yapılıyor. Yani tarlanız evin etrafında, dükkanınız evin yanında, zanaatkarsanız işte atölyeniz, marangoz musunuz, demirci misiniz nedir onlar evin etrafında. Yani çocuklar arkadaşlar aile büyükleriyle birlikte büyüyor, onlara yardım ederek büyüyor. Ve onların meslekleri hakkında eğitim alarak yani atölyede büyüyor. Marangozsa o atölyede, balıkçıysa teknede. Yani ne iş yapılıyorsa burada da efendim sallallahu aleyhi ve sellem, amcasıyla beraber ticari yolculuklarında, kervanlarda ona yardım ediyor. Tabii böyle olunca arkadaşlar böyle bir dünyada rol modeli sıkıntısı yok. Bugün çok ciddi rol modeli sıkıntısı var. Yani yıllar önce okudum ben bu araştırmayı. Belki güncel rakamlar daha iyidir. İnşallah daha iyidir. Ama benim okuduğum bir araştırmada çocukla babanın günlük nitelikli beraberlik süresi ortalama gelişmiş ülkelerde 7 dakika günde. 7 dakika. Bakıyorum genç erkeklere bu ofislerde çalışan yani büyük işletmelerde, kurumlarda çalışanlara. Hele de evi iş yerine uzaksa sabah 6-6.30 gibi evden çıkıyorlar. Arkadaşlar akşam 8-8.30 gibi geliyorlar yemek yiyecek, dinlenecek, uyuyacak ve haftada altı hafta gün böyle çalışıyorlar. Nasıl o çocuk babasıyla özdeşleşecek? Bir de anne de yok. Gerçekten çok ciddi problem bu. Yeni bir nesil işte buradan doğuyor. Daha sevgisiz, daha bencil, daha duygusuz, daha empati yeteneği az, daha egosantrik, böyle olduğu için yani karamsar şeyler söylemek istemiyorum ama Burada bir yeni bir düzenleme insanlığın ihtiyacı. İnsanlığın ihtiyacı yeni bir düzenleme. Ne yapılmalı? İş saatleri daha esnek olmalı. Hep aynı saatlerde olmamalı. Efendim iş yerleri daha çok kazanabilmek için daha az insan çalıştırmayı tercih ediyorlar. Çünkü bir kişinin onlara maliyeti işte sosyal güvenlik vesaire vesaire. Çok fazla. iş yerlerine baskı mı yapılmalı bilmiyorum. Vesai saatleri kısaltılarak aynı iş için biraz daha fazla insan çalıştırması sağlanmalı. Özellikle annelerin çalışma saatleri esnek olmalı. Yani şöyle düşünün, benden haftada kaç saat çalışmamı istiyorsunuz? Uyduralım 35 saat. Bu 35 saati ben istediğim gibi ayarlayayım. Yani bugün çocuğum hasta ve evde Bugün gitmeyeyim ama yarın o saat çalışayım mesela. Hayır böyle değil, senin istediğin gibi değil, işyerinin istediği gibi. Bu kadar kapitalizmin ve paranın merkeze alındığı ve bütün düzenlemelerin ona göre yapıldığı bir dünyada arkadaşlar sağlıklı bir çocuk yetiştirmek imkanı giderek zorlaşıyor. O çağlarda işte çocuk zaten ailesiyle beraber ve o aile içinde arkadaşlar herkes çalışıyor. Öyle bir kişi çalışıyor, beş kişi oturup yiyor değil. Herkes çalışıyor. Çünkü kendi işlerini kendilerinin yapması gerekiyor ve herkesin yapması gereken bir iş var. Bu sırada da Peygamber Efendimiz'in tabi ticaret yaparken arkadaşlar ne var? Çok önemli iki özellik kazandırıyor ticaretle meşgul olması Peygamberimize. Bir, çok fazla insan tanıyor. Ticarette başarılı olanlar kitleleri yönetmekte de başarılı oluyorlar. İnsanları yönetmekte de başarılı oluyorlar. İki, yaşadığı coğrafyayı çok iyi tanır. Oranın insanını, oranın karakterini, yapısını, doğasını. Peygamberimiz hicret ederken ve daha sonraki gazbeler sırasında, savaşlar sırasında Efendimiz sallallahu aleyhi tanımadığı yerlerden geçmiş olmuyor yani. O coğrafyaları hep biliyor. Oralarda yaşayan insanları biliyor. Onların karakterlerini, yapılarını biliyor. Yani yaşadığınız ülkeyi, o ülkenin coğrafyasını, insanını tanımak için zaman ayırmanız, bütçe ayırmanız sizin eğitiminizin doğal bir parçası aslında. Bursa'dan aşağı nasıldır? Bursa'da ne var? Edirne'de ne var? Konya'da ne var? Sivas'ta ne var? Samsun'da ne var? Diyarbakır'da ne var? Bize nasıl davranıldı? İşte gittik dolaştık insanları nasıl? Ancak seyahat ederseniz tanıyabiliyorsunuz. Denizli'de bir yer var çok meşhur, ticaretle, bu dokumacılıkla falan çok meşhur. Baba Dağı mı diye bir yer var arkadaşlar. O orada Baba Dağı senedi diye bir şey varmış. Hatta baktım internetten Baba Dağı doları diyorlar bazı Tüccar birbirine o kadar güveniyormuş ki bilançaya falan tarihte 10 bin lira ödeyeceğim deyip ismini yazıyor, veriyor o para yerine geçiyormuş. O kadar kesin yani. Onun ismini yazdı ya oraya. Böyle şey resmi senet falan değil en El yazısıyla yani. Yazmış bir kağıda. Baba da senedi deniyor ona. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ticaret çok geniş bir ufuk kazandırıyor. İnsan ilişkilerinde onu çok önemli bir pozisyona getiriyor. Ve çocuk yaştan itibaren bunu gözlemliyor. Ebu Talib'in hanımıyla olan ilişkilerini söyledik. Hicretten sonra Medine'de hicret etmiş Fatıma binti Esed. Ebu Talib'in vefatından sonra peygamberimize iman etmiş, sonra ve hicret etmiş. Peygamberimiz sık sık onu ziyaret edermiş. İşte bu Ebu Talib'le yaptığı yolculuklardan birinde arkadaşlar bu sırada bir rahiple karşılaşması var. Hristiyanlar bu olayı alıyorlar ve diyorlar ki o sırada peygamberimiz yaklaşık 12 yaşlarında. Diyorlar ki Kur'an'ı Bahira'dan öğren diyorlar. O rahip Bahira'dan öğrendi diyorlar Hristiyanlar. Bu tartışmalara ilgi duyanlar, okurlar, ben kısaca özetleyeyim. konu şöyle. Bu sıra Türkiye'de küçük bir kent, maalesef savaşla yerle bir olmadan önce hala ziyaret edilebilen bir manastırmış o. Orada bir rahip var. Manastırda yaşıyor ve Şama giden kervanlar o manastırda konaklıyormuş yıllardır yani. Ebu bu tarihle birlikte işte peygamberimizin de içinde bulunduğu kervan gelin gelirken bu rahip uzaktan onları görüyor, kervanı görüyor ve kervanın üzerinde bir bulutun kervanla birlikte hareket ettiğini, kervan durduğunda bulutun da durduğunu, kervan hareket ettiğinde bulutun da hareket ettiğini görüyor. Gökyüzüne bakmadan haftalarımız geçiyor arkadaşlar. Oturup gökyüzüne bakmadan bizim haftalarımız geçiyor. Ekrana bakmaktan zaten artık yola bile bakamıyoruz yani. Simyacı da vardı. Kuşların hareketlerinden mesajlar çıkarıyorlar. Karıncaların hareketlerinden mesela depremle ilgili, bir takım afetlerle ilgili mesajlar yakalamaya çalışıyorlar. Mesela bu akşam yıldızların durumundan yarın havanın nasıl olacağı bu çok artık bu çok açık da onu bile yani. ya yaşadığımız şehrin rüzgarlarının özel isimleri var arkadaşlar. Nodus eski zaman ne olur? Poyraz estiği zaman ne olur? Mesela Lodos olduğunda balıklar da olur. Böyle özellikler var. Bunları bilmeden yaşamak gerçekten çok çok büyük bir kayıp. Yani şöyle diyelim, allah Teala'nın bize verdiği, gönderdiği ve hala devam eden mesajların çok büyük bir kısmını okumayı bilmeden yaşamış oluyoruz. Doğayı okuyamamak, doğayı gözlemleyememek bu demek. Revelation'ı izlediniz mi? Hiç olmazsa birinci bölümünü izleyin artık. Çok acayip şiddet içeriyor. Tavsiye etmiyorum ama hiç olmazsa bir, birinci, ikinci bölümlerini izleyin yani. Bir gün şarjınız bitecek. Yani o ekrandan göremeyebileceksiniz. Ben acizane böyle düşünüyorum yani. Bu dünyada yaşıyoruz. Hani yaşadığımız dünyaya böyle ekrandan değil de çünkü ikisine de bakmak büyük bir kalit değil. Yani geleneksel bilginin bir yerde kopmuş olması, biz çok travmatik bir nesiliz arkadaşlar. Amerika'da, şimdi bu zengin evler var ya arkadaşlar, e, fakir mahalleleri demiyorum. Bak, zengin, o bahçeli, büyük Amerikan evleri var ya, bunların bahçelerinde çadır var. Bazılarında. Hafta sonlarında çocuklarıyla çadırda kalıyorlar. Yani çocuğunun kamp yapmaya hazırlıyor. Çadırda nasıl kalınır? işte nasıl yatılır, uyku tulumu, nasıl kullanılır, işte el feneri nasıl, el feneri neresinden yakılır bile bilmiyoruz bizim çocuklarımız. Bilmiyor. Ben bunu kastediyorum. Yani teknolojiye rağmen değil, teknolojiyle birlikte neden doğayı bu kadar uzağımıza atıyoruz demek istiyorum. Bu bizim için dezavantaj. Neden ülkemizi, ülkemizin coğrafyasını, insanını, adetlerini, geleneklerini tanımıyoruz? Mesela navigasyon kullanıyoruz değil mi? Navigasyon bana diyor ki güney doğuya dönün. Güney doğu neresi? Çünkü biz yönlü bile öğrenmedik. Rüzgar isimlerini bilmiyorum. Ağaç isimlerini bilmiyorum. Hiçbir hiç bir öğretilmedi. Yaşadığım şehirdeki balık isimlerini bilmiyorum. Bu çok yanlış bir şey <gülüyor> arkadaşlar. Çok yanlış bir şey. Atalarımızdan bize kadar gelen bütün o doğayı tanıyan yani Rüzgarın yönünden, işte yarınki havayı tahmin eden vesaire bu bir zenginliktir. Çünkü öyle bir yer olacak ki telefonu çekmeyecek belki. O her zaman var, doğa her zaman seninle birlikte yani. Veya, veya bırakın onu, hava durumunu boş verin Manevi işaretleri arkadaşlar. İşte Bahira o bulutu görüyor. O bakımdan doğayı gözlemlemenin çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani onu bilebilmenin bir insan için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor. Hani biraz doğada yaşamayı, tanımayı bilmek lazım. Şimdi bu Bahira bulutu görüyor ve hemen kervana haber gönderiyor. Diyor ki sizi manastıra davet ediyorum yemeğe. Daha önce de orada konaklamışlar. Hiç öyle yemek memek verilmemiş bunlara. Çok şaşırıyorlar, seviniyorlar. Gidiyorlar. Diyor ki Bahira herkes geldi mi? Evet diyorlar. Hayır diyor herkes gelmedi. Çünkü bulut hayvanların hayvanlarının olduğu yerde kalmış. Diyorlar ki bir çocuk var onu hayvanlarımızın yanında bıraktık peygamberimiz. Onu hayvanların başında bırakmışlar. Hayır diyor hepimiz gelecek diyor. Çocuğu çağırıyorlar peygamberimizi çağırıyorlar. Bahira onunla konuşuyor. Herkesin yanında yani ona bazı sorular soruyor. Ve bu çocuğun yakını kim diyor. Ebu Talip diyor ki babası benim diyor. Hayır diyor bu çocuğun babasının olmaması lazım diyor. Bahira. Evet amcasıyım diyor. Ona diyor ki eğer bu çocuğu seviyorsan Şam'a götürme. Eğer diyor benim onda gördüğümü Yahudiler görürse onu öldürürler. Diyor. Ve onun üzerine bu Talip bu sırada mallarını satıp geri dönüyor. Çünkü arkadaşlar bu yani böyle olağanüstü bir şey gibi gelmesin kulağımıza. Peygamberimizin bütün vasıfları Ehli kitabı bildirilmiştir. Bakın Selmanlı Farisi'nin hayatını okumanızı size hararetle tavsiye ediyorum. Nereden okuyacaksınız bilmiyorum. İslamaz köpetinden okuyun. Veya sahabeyanızın köpetisi var oradan okuyun. İnternetten araştırın fark etmez. Selmanlı Farisi nasıl Müslüman oldu okuyun. Arkadaşlar Selmanlı Farisi'yi Hicaz'a yönlendiren bir Hristiyan rahip, Diyor ki son peygamber oraya gelecek sen oraya git. Ve vasıflarını sayıyor. Bu vasıflar varsa ona iman et diyor. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Selman-ı Farisi'yi Medine'li Bilyabut'un elinde köle olarak bulunuyor. Çünkü o yolculuk sırasında esir düşmüş. Ve peygamberimize bir tabak kurma getiriyor. Bu diyor sadakadır diyor. Peygamberimizin önüne koyuyor. Peygamberimiz yanındakilere dağıtıyor. Kendisi yemiyor. Bir zaman sonra tekrar geliyor. Bu benim hediyemdir diyor. Peygamberimiz ondan da yiyor. Kendisi de yiyor yani. Sonra peygamberimizin arka tarafına geçiyor Selman Fars'ı oturuyor. Peygamberimiz onun e, sallallahu ve sellem amacını anlıyor. Sırtını biraz gevşetiyor. Çünkü peygamberlik mührünü görmek istiyor. Yani arkadaşlar ehli kitap peygamberimizin bütün evsafını detaylı olarak biliyorlar. Ve e, burada da onu açıkça görüyoruz ama işte peygamberimizde görüştüğü bu 5-10 dakika ne kadarsa işte e olsun 2 saat, 3 saat ve baş başa da değil yani kervanla beraberler. Bugün bazı oryantalistler peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i Aslı Bahira'dan öğrendiğini, Bahira'nın ona kutsal metinleri aktardığını orada ve işte 40 yıl, hadi 12 yaşlarında olsun 30 yıl bekleyip sonunda... 30 yıl sonra Bahiradan öğrendiği o met, o metinleri kendisine Allah tarafından bildirilmiş gibi aktardığını söylüyorlar. Bu tabii akıl almaz bir iddia. Bu arada efendimizin hayatında iki önemli olay var. Sosyal açıdan biri Pilfurfu ile katılması, Peygamber Efendimizin, biri de Hazreti Hatice ile evlenmesi. Bu arada Efendimiz sadece ticaretle uğraşmıyor. Zaman zaman Mekkelilerin hayvanlarına da bakıyor. Koyunlarına, develerine bakıyor. Ücret karşılığında çobanlık yapıyor. Daha sonra kendisi hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmasın. Diyor. Çobanlık yapan bir tanıdığınız var mı? Lütfen o insanlarda daha çok konuşun arkadaşlar. Onların hikayelerini dinleyin. Onların yaşadıklarını dinleyin. Kül ve Köy hayatı hakkında fikrinizin olması sizi çok zenginleştirir. Tecrübeniz yok, bari fikriniz olsun. Yani hani başkasının tecrübelerinin hikayelerini dinlemiş olun. Doğal hayata okuyabilmek bu çobanların da çok önemli bir meziyeti, başarısı. Hangi ot nerede biter? Efendim hangi otu hangi hayvanlar sever, niçin sever? İşte mesela Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz Hazreti Musa'nın Kasas Suresi'nde Medyen'e vardığında o Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıyla tanışması sahnesi var biliyor musunuz? İşte kızlar hayvanları tutmaya çalışıyor. Niye? Yani bir hayvan bütün gün su içmemişse akşam nasıl olur? Çeşmeye getirildiğinde nasıl olur vesair? Bunları bilmemiz veya kuyuya atılmak ne demektir? Kuyudan çıkarılmak ne demektir? Kuyu nasıl oluyor? Kuyuya atılmak ne demek? Bütün bunları bilmemiz bizim Nasıl diyeyim? Temel metinlerimizi doğru anlamak ve daha geniş kapsamlı onlara bakabilmek konusunda bir zenginliktir bizim için. Hilf-ül fudul'e gelelim arkadaşlar. Hilf yemin demek, fudul faziletliler demek. Faziletlilerin yeminidir. <gülüyor> Mekke ye dışarıdan gelen ve Mekke'de kendisini himaye edecek bir yakını bulunmayan bazı tüccarlara Mekkeliler zaman zaman... Zalimleri tabii, Mekke'de daha kapitalist, daha zalim olanlar, haksızlıklar yaparlarmış, paralarını ödemezlermiş. Çünkü arkası yok. Arap toplumunda bir kabile ile dayanışma halinde olmamanın ne demek olduğunu size anlatmıştım. Yani Mekke'ye geldiğiniz zaman veya herhangi bir yerleşim yerine gittiğiniz zaman orada yaşayan bir kabileden biri sizi himayesine almazsa arkadaşlar her şeyiniz tehlike altında Niye? Çünkü hukuk yok. Mahkeme, polis, asker, ordu, böyle bir şey yok, hukuk yok. Kabile hukuku geçerli. O kabile içinden sizi imayesine alan birisi olmak zorunda, bunu daha sonra Efendimizin hayatında ne kadar önemli olduğunu tekrar göreceğiz. Şimdi böyle bir hadise olmuş, bir tüccara haksızlık yapılmış, o da böyle bağıra bağıra, ağlayarak, işte şey yaparak, feryat ederek durumunu anlatmış, bunun üzerine ...daha merhametli, daha adalet duygularına sahip olan birtakım insanlar toplanıyorlar. Kim var bunların içinde? Hz. Peygamberin amcası Zübeyir en başta teşebbüs etmiş. Teyim kabilesinin ileri gelenlerinden Abdullah bin Cüda'nın evinde toplanmışlar. Bunlar çok sayıda değil, başka kaynaklardan isimleri de vardır. İki elin parmaklarını geçmiyor sayıları. 5-10 kişi kadar bunlar. Ve şöyle bir karar alıyorlar. Böyle Bu hadise karşısında toplanıyorlar, şöyle bir karar alıyorlar. Zulme uğrayanların haklarını zalimden alıncaya kadar mücadele edeceğiz. Mekke halkından ve Mekke dışarıdan gelen kimselerden haksızlığa uğrayanların yanında yer alacağız. Zalimden hakkını alıncaya kadar mazlumu destekleyeceğiz diye yemin ediyorlar arkadaşlar. İşte onun için bunlar hilful fudul faziletlilerin yemini deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de bu yemin törenine katılanlar arasında, bu yemini yapanlar arasında yani. E, ve bizim için önemli şurada bu anlaşmanın arkadaşlar. Efendimiz çok daha sonra, çok uzun yıllar sonra, Medine'ye vicret ettikten sonra bir gün hulful fudulden bahsediyor. Bu hulful fudul daha sonra bitiyor. Niye bitiyor? Çünkü aralarına kimseyi almama kararı da almışlar. Bir dejenerasyon olmasın diye. Kadro böyle kalacak diyorlar. E onlar birer birer öldükçe hır fır fır, otomatik olarak sona eriyor. Efendimiz diyor ki o gün orada bulunmayı bir kızın develer türsüne değişmem. Bugün de çağrılsam öyle bir topluluğa yine gidelim diyor. Şimdi bunun bizim hayatımızdaki karşılığı nedir arkadaşlar? Sosyal sorumluluk projeleri. Peki peygamberimiz bugün de çağrılsam yine giderim dediğine göre ve de arkadaşlar... O gün toplanan o insanlar müşrik olduğuna göre adaletle, hakkaniyetle davranmak, işte zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almak, mazlumun hakkını zalimden almak gibi konularda Müslüman olmayanlarla birlikte çalışmanın bir mahsuru olmadığına delalet ediyor Peygamberimizin. Daha sonra söylediği bir söz. Yani siz... Herhangi bir uluslararası STK'nın enciyo diyorlar ona insanlık yararına mesela afetlerde işte ne bileyim savaş zamanlarında yardım etmek üzere veya e, fakir bölgelere yardım etmek üzere kurulmuş bir bir vakıf bir STK ile birlikte çalışmamızda bir sakınca olmadığını öğreniyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden. Kendisi sonra şöyle demiş, 20 yaşındayken bu anlaşmanın imzalanmasına iştirak ediyor. Ben Abdullah bin Cüda'nın evinde bir anlaşma yapılırken bulundum ki bu anlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem. İslam'da böyle bir anlaşmaya çağırılsam derhal kabul ederim. Diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evleniyor arkadaşlar. Hazreti Hatice peygamberimizden önce İki evlilik daha yapmış. Kötisinden de çocukları var. Ya, birinden boşanmış, birinden, birisi vefat etmiş. Çok ilginç, burada parantez açarak söyleyeyim arkadaşlar. Hem cahiliye döneminde, hem İslam döneminde, peygamberimiz döneminde yani. Boşanmak bugünkünden daha kolay. Hiç boşandı diye eski kocası tarafından öldürülen kadın duydunuz mu siyaset? Ama bugün bizim ülkemizde yüzlerce her yıl kadın öldürülüyor arkadaşlar. Eski karın, bak onun üzerinde. Eski karın. Ama onun yaptığı her şeyi hala kendisine yapılmış bir hareket olarak kabul ediyor. Niye? Çünkü evliliği mülkiyet gibi gördüğü için. Yani mülkiyet ilişkisi olarak gördüğü için. Neyse. Hz. Hatice'nin çok talibi var Mekke'den. Çünkü hem çok zengin, hem çok asil, hem çok güzel, çok eğitimli, çok akıllı gerçekten birçok olumlu vasfı üzerinde taşıyor. Ama o bütün bu evlilik etkilerini reddediyor. Bu arada da Ebu Talip Peygamber Efendimiz'e Hazreti Hatice'nin bir kervan topladığını gidip o kârın kendisine emanet etmesi için ondan iş istemesini söylüyor. Peygamberimiz Hz. Hatice'den bu işi istiyor. Hz. Hatice ona veriyor. Yanına da kendi kölesi meseleyi veriyor yardımcı olarak. Daha sonra Kervan döndükten sonra hem daha önce yapılan karlardan çok daha fazla kar yapıldığını hem de Meyser'e anlata anlata bitiremiyor Peygamberimizin ahlakını. Çünkü bir insan nerede tanırsınız arkadaşlar? Ya uzunluğa alışveriş yaparken ya seyahat ederken ya konuşuluk yaparken veriyor, de değil mi? Şimdi üçünü de yapmış oluyor Meyser'e. Hem ticari ahlakını görüyor hem yolculuktaki ahlakını görüyor. Mesela ticari ahlakından bir tanesini size söyleyeyim arkadaşlar. Peygamberimizin ticari ahlakıyla ilgili böyle küçük kitaplar var. Sadece ticaret hayatında yaptıklarını anlatan, lütfen okuyun Diyanet yayınlarından. Peygamberimizin çeşitli konulardaki ahlakını anlatan böyle küçük küçük kitaplar var, çok tavsiye ederim. İnanılmaz yani bugünle kıyaslayamayacağınız güzel özellikler var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Peygamberimiz başkasına bir mal verip gönderdiği zaman yani diyelim ki kendisi birine sermaye veriyor. O kişi gerbalı götürüyor. O kişi geri geldiğinde peygamberimiz ona sadece sağlığını sorar Nasıl geçti? Başınıza bir sıkıntı, olumsuz bir şey geldi mi? Onu sorarmış. İşte şey, hesap verecek tamam sen dinlen daha sonra dermiş. Kendisi başkasının malını götürdüğü zaman gidip ona hesabı vermeden kendi eline girmezmiş arkadaşlar. Yani başkasının malını alıp götürdüğü zaman ona gidip hesabı ödemeden kendi yani bütün o ne oldu ne bittiğini anlatmadan kendi eline gitmezmiş. İşte verdiği sözde durması, her zaman hakkaniyete riayet etmesi, nezaketi vesaire bütün bunları... Anlata anlata bitiremiyorlar. Daha sonra Hazreti Hatice'nin arkadaşlarından Nefise Bintik Meyye aracılık ediyor. Hazreti Hatice'ye diyor ki işte neden muhabbetle evlenmiyorsun? İyi de nasıl olacak diyor. Sen o işi bana bırak diyor. Gidiyor peygamberimize neden Hatice ile evlenmiyorsun? Efendim gidiyor ikisinin arasında aracılık yaparak e, ikisinden de olur alıyor. Ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce hiç evlilik yapmamış. 25 yaşında bekar bir delikanlı iken 40 yaşlarında ama 28 yaşında olduğu da söyleniyor ee, Hz. Hatice'nin 46 yaşında olduğu da söyleniyor. Çeşitli yaşlar var Hz. ilgili tahmin edilen. Bunun sebebini konuşmuştuk çünkü insanların doğum tarihleri kaydedilmediği için, bilinmediği için. Ee, orası önemli değil. Şöyle diyebiliriz biz, yaşını söylemesek de Peygamberimizin 25 yaşında bekar bir delikanlı iken kendinden yaşça büyük daha önce iki evlilik yapmış, ikisinden de çocukları olan bir dul kadınla evleniyor. Bu Hazreti Hatice. Neden evleniyor? Neden çok evleniyor? Diğerleri nasıl falan? Bu vesileyle onu konuşalım inşallah haftaya. Allah'a emanet olun.